This is the first day of my life I swear I was born right in the doorway I went out in the rain, suddenly everything changed They're spreading blankets on the beach Yours is the first face that I saw Dijital devrimin müzik piyasasına getirdiği değişimleri irdelediğimiz ikinci programımızı Bright Eyes'ın First Day of My Life adlı parçasıyla açtık. Bright Eyes 2004 yılında müzik piyasasının devlerine meden okuyan bağımsız Saddle Creek şirketinden çıkardığı parçalarıyla Amerikan single listelerinde inanılmaz bir başarı gerçekleştirmiş ve sıralamanın başlarına geçmişti. Ancak bağımsız müzik prodüksiyon şirketleri her yerde o kadar da başarılı olamadı. Özellikle Afrika zor bir piyasa. Son 5-10 yıldır da gerileme içinde. Başlıca nedeni ise CD ve kaset korsanlığı. Afrika ülkelerinin çoğunda %50 oranında korsan yapım var piyasada. Tek istisna Güney Afrika. Güney Afrika'da satışların %40 kadarını oluşturan yerel müziğin geniş bir dinleyici kitlesine sahip olması sayesinde müzik piyasası büyüyor. Uluslararası Fonografi Endüstrisi Federasyonu'ndan Pazar Araştırması Müdürü Keith Jopling, Afrika'da dijital müziğin ve cep telefonlarının ne düzeyde yaygın olduğu sorusunu şöyle yanıtlıyor. Afrika'da henüz dijital pazar yok. Dijital pazarın oluşabilmesi için broadband yani ADSL erişimi olması gerek. Ve halen Güney Afrika'da bile ADSL erişimi %1 oranında bile değil. Ama bunun yanı sıra bir iki internet servisi de yok değil. İnternetteki en büyük müzik perakendecisi müzika. Ayrıca samp 3 diye yerel müzik meraklılarının başlattığı ve yürüttüğü bir sitede var. Herhangi bir müzik prodüksiyon şirketine bağlı olmayan yeni gruplar üzerinde uzmanlaşıyor. Ve bu site tamamen yasal çalışıyor. O bakımdan çok olumlu. Dolayısıyla Afrika'da yavaş yavaş bir şeyler başlıyor. Güney Afrika'da 18 milyon cep telefonu kullanıcısı olduğu söyleniyor. Bu yüzden de bu ülkede dijital müziğin internetten ziyade cep telefonu sektöründe daha hızlı yayılması olası. Çin, Japonya ve Güney Kore gibi Asya pazarlarında da bunu gördük. Asya pazarı bir canlanmanın eşiğinde olabilir ama son 5 yıldır bölgedeki müzik satışlarında %40 oranında düşüş kaydedildi. Asya müzik endüstrisini kurtaran dijital müzik piyasası ve özellikle de cep telefonları olacak. Örneğin Güney Kore, dünyada EDSL yani yüksek hızlı geniş bant erişiminin en yüksek olduğu ülke. Halen konutların %80'inde geniş bant kullanılıyor. Dijital müzik piyasası ise cep telefonu sektörü için internet için olduğundan daha hızlı gelişiyor. Nedenini Keith Joplin açıklıyor. Bunun tek basit nedeni Asya'daki cep telefonu kullanımının fazlalığı. Küresel düzeyde cep telefonu kullananların hemen yarısı Asya'da ve bu pazar dünya ortalamasından daha hızlı büyüyor. Ve yine Asya'da cep telefonlarındaki çok sesli zil sesleri son derece gözde. Kullanıcılar sıradan zil sesi yerine mp3 yoluyla istedikleri parçaları telefonlarına indirerek bu melodileri zil sesi yerine kullanıyor. Ayrıca insanlar arkadaşlarının numaralarına sevdikleri müzikleri de programlayabiliyorlar. Dolayısıyla bu alanın... Dünyanın her yerinde gençler arasında niçin bunca sevildiğini anlamak zor değil. Tabii bir de ünlü sanatçıların sesinden telefonu yanıtlama olanakları, video klipler, ekran koruyucuları da var. Ve bütün bunlar müzikle ilişkili. Dolayısıyla bütün bu piyasa müzik prodüksiyon şirketleri için gelir kaynağı demek. Ve tabi bu yeni dijital piyasanın bağımsız müzik şirketlerine genişleme olanağı sağladığına da kuşku yok öyle değil mi? Tüm dijital piyasa bağımsız müzik şirketleri açısından çok olumlu bir gelişme. Çünkü geleneksel olarak bağımsız müzik prodüksiyon şirketlerinin en çok zorlandığı alan... Çok yüksek olan pazarlama bütçesi ve sanatçıların tanıtımıydı. Birçok bağımsız müzik prodüksiyon şirketi televizyonda reklam yapamıyordu. Ama internet aracılığıyla artık çok daha yaratıcı pazarlama teknikleri geliştirebiliyorlar. Tüketici bir CD'yi almadan önce onu dinleme olanağına sahip olabiliyor. Dolayısıyla teorik olarak müzik piyasasının dijital alandaki gelişimi bağımsız şirketlerin yararına olmalı. Peki bu yeni dijital müzik sunumu, müziksevere gerçekten dinlemek ve edinmek istediği müziğe ulaşmasında daha büyük bir özgürlük sağlayacak mı? Uluslararası Fonografi Endüstrisi Federasyonu'ndan Pazar Araştırması Müdürü Keith Jopling'in yanıtı şöyle. Şimdiden internette gündelik yaşamda olduğundan farklı bir tüketici davranışı izliyoruz. Örneğin insanlar daha çok müzik gruplarının envanterlerini indiriyorlar internet sitelerinden. Daha az tanınmış grupları indiriyorlar. Bu da bağımsız şirketler için iyi bir gelişme elbette. Belli başlı müzik prodüksiyon şirketlerinin sağladığı pazarlama, tanıtma olanaklarına sahip olmayan bağımsız rock sanatçılarının ve bağımsız grupların satışlarının artık büyük ölçüde dijital sunuma bağlı olduğunu görmekteyiz. Bu gelecek 5 yıl içinde düzenli olarak artış kaydedecek. Bu yılın ilk 6 ayında bile internetten indirilen müzik satışları geçen yılın aynı dönemine oranla 3 kat arttı. Satışlar yılda %200 oranında artıyor demek ki. Küresel düzeyde duruma baktığımızda ise, IT'yunuza karşı ciddi rakiplerin ortaya çıkmasını ve piyasanın tam anlamıyla kitlesel bir müzik tüketimi haline gelmesini bekliyoruz. Uluslararası Fonografi Endüstrisi Federasyonu'nda pazar araştırması müdürü olan Keith Jobling, dijital dağıtım konusunu aydınlatıyordu. Bu gelişmenin etkilerini irdelemek üzere müzik, internet ve cep telefonu piyasasından temsilciler, ve tabi bir de bütün bu piyasanın varoluş nedeni olan bir kişiyle yani sunulan müzikleri satın alması veya internetten yüklemesi amaçlanan bir tüketici, daha doğrusu bir müziksever de var panelimizde. Tartışmamıza müzik dünyasında esen internet devrimiyle başlayalım. Avrupa'daki internet siteleri içinde en büyük müzik sitesi olan Yahoo Music'in yetkililerinden Shannon Ferguson'a soruyoruz. İnternet üzerinden indirilen müziklerin satışında %200'lük bir artış gelecek için ne anlam taşıyor? Gerçekten de gelecekte müziğin dijitalden başka bir şey olamayacağına inanıyoruz. Hem internetten bedava indirilen müzikler, izlenen videolar, internet radyoları açısından hem de müzik alımı ve tüketimi açısından. Peki ya büyük müzik prodüksiyon şirketleri internet devrimini yakalamakta biraz gecikmediler mi? EMI şirketinin üst düzey pazarlama yetkilisi Rob Owen. Evet öyle gerçekten. Nasıl ortaya çıktığını pek anlayamadık. Sanırım son iki yılda yalnızca büyük şirketler değil, bağımsızlar da dahil tüm müzik prodüksiyon şirketleri büyük yollar katetti. Aslında her gün bir şeyler öğreniyoruz. Yavaş yavaş yakalıyoruz bu hızlı gelişmeyi. Bağımsız müzik prodüksiyon şirketleri başlangıçta internetteki büyük dijital servis sağlayıcılarından adil bir pay almadıklarını söyleyerek yakınıyorlardı. Bağımsız sanatçılara fazla yer verilmemesini eleştiriyorlardı. Peki acaba artık bu durum bugün değişti mi? Björk ve daha birçok diğer sanatçının yapıtlarını yayınlayan bağımsız müzik prodüksiyon şirketlerinden biri olan One Little Indian'dan Jay Barber. Yes, I think it's changing. I think what happened initially was there was obviously a massive Evet değişiyor bence. İlk başta bu türlü çeşitli internet servis sağlayıcılarının tümüne dev boyutlardaki bir müzik kataloğunun yüklenmesi sorunu vardı. Milyonlarca müzik parçasından söz ediyoruz burada. Tabi bu uzun bir süre alıyor ve ayrıca bir de bu yükleme sırasında oluşan bir birikme vardı. Herkes ve her şey yüklendikten sonra bütün müziklerin yayınlanır yayınlanmaz internetten de erişilebilir olması amaçlanıyor. Bu konuda bir kapasite ya da bant genişliği gibi bir sorun yok. Yani sanırım herkes eşit olanaklara sahip olabilecek. İnternetle rekabet halindeki cep telefonu şirketlerinden Nokia'dan Rachel Wright'a soralım şimdi de. Müzik indirmek için cep telefonları daha çok kullanılır mı oldu? market I mean we obviously just provide the hardware the actual device that you're going to listen to this music on. Evet, giderek büyüyen bir pazar bu. Tabii biz yalnızca donanımı müziği dinleyeceğiniz cihazı sağlıyoruz. Şebekelerde müzik prodüksiyon şirketleriyle ilişki kurarak kullanıma sunacakları müzik parçalarının yayın haklarını satın alıyor. Bence müzik tüketicisi her iki yola da başvuracak. Hem en sevdiğim grubun son parçasını dinlemek istiyorum. Hemen internetten indireyim diyenler olacak. Hem de aa istediğim albüm çıkmış internet sitesinden satın alayım. Sonra da MP3 çalarıma ya da cep telefonuma aktarayım diyenler. İnternetten indirmeler, MP3'ler, cep telefonları... Belli bir yaşın üzerindeki birçok kişinin kafasını karıştırabilecek yeni kavramlar ve tabi kuşkusuz yeni olanaklar. Peki acaba müziksever ne düşünüyor? Tüketiciye yönelik bütün bu teknolojinin yaşamını nasıl etkilediğini Lizzie Kirkman'a sorduk. Müzik indirmek için internetten mi yararlanıyor yoksa cep telefonundan mı? Use the i̇nternet a lot? I've got uh, an MP3 player at home and I do uh, download from a lot of sites. Um... İnterneti çok kullanıyorum. Evde bir mp3 çalarım var ve birçok siteden müzik indiriyorum. Şu sırada benim gibi alternatif müzikten hoşlanan insanlar için çok da fazla bir seçenek yok. Cep telefonundan yararlanmayı düşünebilirim. Zira hareket halinde aynı işi görebiliyorsunuz. Çeşitli cihazları bir arada kullanabiliyorsunuz. Şimdilik pek bir şikayetim yok. Bence mevcut cihazlar indirmek için sunulan malzemeye kıyasla daha ileride, daha gelişkin. Peki bu teknoloji bir bakıma. İnsanların Müziğe erişmesinde bir demokratikleşme sağlamadı mı? Müzik endüstrisinin devleri başlangıçta işi yavaştan alıyordu. Acaba bu ilerlemenin kendilerinin sonu olabileceğinden mi korkuyorlardı? EMI şirketi'nin üst düzey pazarlama müdürü Rob Owen. Biraz bizim elimizden kaymış gibiydi, öyle değil mi? Dosya paylaşımı, bireyler arasında bilgisayar dosyası transferi, kaçak olarak indirme falan hepsi bizlerin müzik endüstrisi olarak yapmak istediğimiz her şeye tamamen üstün geldi. Şimdi bu gidişatı yakalamış durumdayız. İnsanlar da artık ne olup bittiğine daha bir dikkat etmeye başladı. Müzik parçalarını yasal olarak nereden elde edebileceklerini biliyorlar. Şimdi seçenekler bize de açık. Yalnızca müzik sitelerinden değil cep telefonu şebekelerinden de müzik parçalarını indirmek mümkün. Cep telefonları insanların bilgi yaymaları ve bilgi indirmeleri bakımından çok çok büyük bir rol oynayacak. Cep telefonlarının müzik prodüksiyon şirketlerinin temellerinin sarstığı belirtiliyor ve durumun giderek daha karmaşık bir hale de. İnternetle sıkı bir rekabete girmiş olan cep telefonu sektörü acaba sonunda öne geçer mi? Nokia'dan Rachel Wright. I think i̇nsanların internetten kopacaklarını sanmıyorum. Cep telefonu, müzik dinleyebileceğiniz yeni bir cihaz olacak. Artık akıllı telefonlar var piyasada. İçinde PDA, hem fotoğraf hem film çekebilen kamera, MP3 çalar olan telefonlar var. 150-180 şarkı kapasiteli telefonlar var. Yalnızca Nokia değil, tüm cep telefonu endüstrisi gelecek 6 ay içinde 4 GB'lık, daha uzun pil ömrü olan 3.5 stereo çıktılı bilgisayarınıza bağlanabilen telefonlar geliştirecek. Cep telefonlarındaki bu gelişme de MP3 çalarınızı artık evde bırakıp yanınıza yalnızca cep telefonunuza alacağınız anlamına geliyor. Ama müziğinizi yine şebekelerden indirmeye ya da internet aracılığıyla bilgisayarınıza oradan da cep telefonunuza indirmeye devam edeceksiniz. Yani cep telefonları sadece bir başka müzik dinleme seçeneği oluşturacak insanlara. Gerçekten de cep telefonlarının artık iPod ve MP3 çalarları... Sıkı bir rakip oluşturmaya başladığı söyleniyor. Peki ama sıradan müzik sever, bunca yoğun bir rekabet içindeki piyasa karşısında tüketici ne yapıyor, ne yapacak? Denildiği gibi MP3 çalarını evde bırakıp artık her şeyi cep telefonundan bekler mi olacak? Lizzy Kirkman. I actually don't leave home without my MP3 anymore. I have an iPod and I've got a 20 gigabyte one. Aslında ben artık MP3 çalarımı almadan çıkmıyorum evden. 20 gigabaytlık bir iPod'um var. Cep telefonunun sorunu ise şu. 4 GB'lık bir telefon bulabiliyorsunuz ama bu zaten iPod Mini ile aynı nitelikte. Dolayısıyla iPod Mini'ye sahip olan birisi aynı kapasitedeki bir cep telefonunu dikkate almayacaktır. Bir cep telefonunu MP3 çalar olarak da kullanmak istiyorsanız çok daha geniş bir hafıza kapasitesine sahip olmalı. iPod'la rekabet etmekten öteye giderek ondan daha gelişmiş olmalı. Then it always does If something has to change Then it always does You don't need this disease Not right now Dijital devrimin müzik endüstrisini nasıl etkilediğini irdelediğimiz programımızın birinci bölümünde bağımsız müzikçilerin artık çok daha kolayca geniş kitlelere ulaşabildiğini anlatan Editors grubunun solisti Tom Smith günümüzde dev firmalara pek de gerek kalmadığı görüşündeydi. Smith günümüzde müzikçilerin kendi işini kendin yap esasına dayanarak öyle isim yapıp büyük paralar kazanmak için değil, çaldıkları söyledikleri şarkıları başkalarına duyurabilmek için kendi prodüksiyon markalarını yarattıklarını anlatıyor. Ve internetin de insanların beğendikleri müziği paylaşıp geniş bir kesime yaymasına yardımcı olduğunu belirtiyor. İnternet ve internetteki servis sağlayıcılar, plak, kaset ve CD piyasasını, bir başka değişle çarşıdaki müzik evlerini öldürüyor. Cep telefonları da iPod ve MP3 çalarları. Müzik endüstrisi yetkilileri 10-15 yıl içinde dijital müziğin yegane müzik tüketim aracı olacağını, İnsanların bulunabilecekleri herhangi bir yerden müziğe ulaşabilir hale geleceklerini belirtiyor. Peki ya tüketici ne düşünüyor? Bütün bu seçenekler karşısında hizmetin bedeli önem taşıyacak mı? Programımıza yine Bright Eyes'la son vermeden önce Lizzie Kirkman'ı dinliyoruz. Elbette taşıyacak. En önemli unsuru müzik endüstrisinin geçmişte kaçak yollardan yapılan indirmeler yüzünden yaşadığı sorunların nedeni binlerce parasız öğrencinin sürekli müzik satın alamayacak durumda olmasıydı. Benim yaşımda üniversitede olan gençlerde pek fazla para yok. İşte bizler bu tür ürünler için en önemli pazarı oluşturuyoruz. Biz de bu işin bir parçası olmak ve bize hizmet sağlandığını görmek istiyoruz live in a blue house on a blue street In a blue town by Blue Creek I write my blue songs with my blue pen I sing the blue notes to my blue friends Now I don't know that much about you But I like you because you're true blue I had a blue dream about a blue star and it I drove there in my blue car and when I got there I met a blue dog with a blue tongue We had some real fun We bounced a blue ball it broke a blue glass We banged on blue drums and called it blue grasss that the thing I'm trying to tell you is that's best kid if you're true blue.